Merhaba Açık Radyo dinleyicileri Sanat Hayat programına hoş geldiniz. Ben Aslı Kırbas. Yine bilo hatırlatarak başlamak istiyorum. Sanathayat.wordpress.com adresinden geçmiş programların kayıtlarını dinleyebilirsiniz. Ee, bu hafta yine bir konum var. Daha önce müzikten konuşmamıştık. Berat Saymadı e, pardon Parno Saymadı ile müzikten Saymadı. konuşacağız bu ee, hafta. Değişik bir şey yapacağız Sanat Hayatta. Hoş geldin. Daha önce böyle bir şey. Müzik. Tamam pek konuşmadık, Hadi pek ya. de hiç konuşmadık. Aa. Yani tiyatro konuştuk, edebiyat konuştuk falan ama... ...sana oldu, İyi, seninle başlıyoruz. Ee, Suyad'ın bu arada saymadı. Hı hı. Ama ailede işte dediğim gibi böyle bir şive farklılığından kaynaklı. Hı hı. Ee, Diyarbakır'da. O yüzden kim bizi saymadı, kim bizi saymadı. Benim saymadı ama... Artık zaman içinde... İkselleştirin sayma diye. sayma de. diye. Öyle artık bir e, kabul ediyorum sayma diye. İstediğin gibi hitap edebilirsin tamam, yani. Tamam güzel. Berat diyeceğim zaten bundan sonra. Eyvallah. Soy takılmayacağım. Tamamdır. Hoş geldin tekrar. Hoş bulduk Aslıcığım. Nasılsın? Teşekkür ederim iyiyim. Sen nasılsın? İyiyim. Çok iyi gördüm. Teşekkür ee, ederim. Teşekkür ederim bu arada davetin için. Ben teşekkür ederim. Radyo programı yapan bir insanlara radyo yani. programı yapmak kadar sevdiğim bir şey öyle yok. Öyle mi diyorsun? Evet. Ee, bu da benim bu arada ilk... E, açık radyo gelişim, hı hı. hatta daha özel bir şey. İlk defa bir e, radyo konuk oluyorum. Ya güzelmiş bu. Evet, Cumbarası şey. olarak Bakalım. hiç unutmayacağım bir şey olarak kalacak yani. Benim için de güzel bir şey bir yandan seni evet. gitmene az bir süre kala seni böyle ilk ha. konukluğun ve buradaki şimdilik son konukluğunu yapmak. Evet, e, gidiyorum Londra'ya. Hatta müzik kumbarasını da bitirdim. E, İstersen hemen ben söyleyeyim. En başta onu evet, söylemedik. Evet, yaptığım program nedir müzik pro ha. müzik kumbarası? Ben iki yıldır Özgür Hı -hı. Radyo'da müzik kumbarası diye bir program yaptım. E, yaklaşık 75 pro program falan, iki saat bir de onlar. Hı -hı. E, canlı yayın. E, daha çok konuklu, konuk ağırladığım programdı. E, ardından yine müzik kumbarası üzerine evrensele yazılar yazdım. Hı hı. E, tam biz de bizim ayrı bir e, kumbara sanat, kumbara kafe hı hı. E, çalıştığımız e, ve hala içinde olduğumuz, sanattan hiç kopmadığımız e, işimiz de var. E, orada da hazır işte Londra'ya gideceğim, ardından Kanada'ya gideceğim. E, şeyi bitirdik. Müzik kumbarasına bir son verdik. Hı hı. Sonra bir vize çıkmadı. Böyle <gülüyor> şeyler yaşadık. Neyse çıkacak şimdi. Gene gidiyorum her türlü. Ama e, o çıkma o... arasında bir konukluk bir de bir tane, daha bir tane de program var evet. O da bir sürpriz program olacak. Ee, hmm. işte Londra'ya gidiyoruz. Hmm. Biraz da böyle memleket e, şarkıları olsun istedim. Hatta Türkiye'de orijinal, en orijinal müziğimiz taş işte hmm. İşte kantolar, tangolar Aa, falan. Senden dinleyeceğiz onu işte. Şimdi ona geliriz ee, Biraz da bizim hani yeni açık dinleyenler kimdir bu adam diye soruyorlar. Evet. Böyle bir durumumuz var. Ee, biz de radyocuyuz. Ee, nereden başlayalım programında biraz bize anlat Hani böyle en... niye müzik kumbarası ne her konuk edersin kimi konuk edersin ha, şöyle neleri çok... konuşursunuz Okey hemen söyleyeyim onu ee, ben hep bunu söyledim programda da hep yani dinlerken de onu çok dikkat ediyorum geleneğin devamcısı çok modern müzisyenleri Hı -hı. genellikle e, takip ediyorum onları çok seviyorum ve onların da o kıymeti aldığını düşünmüyorum Türkiye'de e, bu çok böyledir. Yani bu klasik şey tablo hiç değişmez. Mesela janet Jack Esim. Hı hı. Bunlar e, bir karı koca, Yahudi. Evet. E, seferat müziği yapıyorlar. İşte 1492'de İspanya'dan e, Türkiye'ye gelen Yahudilerin. Yani zorla ölçü ettirilmiş Yahudilerin e, müziği. Ladino diye bir dilleri var. E, işte antik e, İbranice. Şey, e, ve İspanyolca karışık hı hı. bir dil. Ve müthiş... ...şarkıları var. Şahane. Ve Bülent Ortaşkili ve Erkan Uğur, ...grubun bir elemanı. Wow. Hesap et yani. Sadece grubun... Bunu bilmiyordum. Gitarcıları yani bunlar. Yani müziği sen düşün... Evet. ne çıktığını falan. Ee, mesela Muammer Ketencoğlu... ...o da Açık Radyo'da hmm. e, Programcı. programcıdır. E, Muammer abi... ...Türkiye'de Balkan Müziği üzerine ondan daha iyi biri yok. Evet, yani bir müzik, bir kültür, almanak dağarcık falan. Hani her bir şarkıyı, ezgiyi sana hikayesiyle, evet. anlamıyla, hissiyle falan oturup anlatsın. Onu dinle yani. İyi bir arşivcidir bir de yani. Evet. Bir de her şeyi dikkat eder. Bazen dinliyormuş hatta. Ona da buradan selam olsun. Selam ee, kendi yerinden. Ee, i̇şte bu tip, mesela Vomank, Ermeni Hı -hı. bir müzik grubu, yeni... Hem de Sonra... çok yeni bir grup. Ama o da hani senin dediğin gibi bir geleneği aslında e, modern de bir yorumla ve dille de da yaşatmaya çalışıyorlar. Hatta şöyle diyebiliriz. Türkiye'de belki daha iyi anlaşılır o. E, Tülay Germen var. Hı -hı. Tülay Germen işte 70'lerde e, çok ünlenen bir sanatçımız. Hatta Anadolu pop onunla başlar. Der Murat Beric. İşte Burçak Tarlası albümü falan. E, mesela onu... O yapan şey ne? Mesela ben ona çok dikkat ediyorum. Tülay Germa tip var Türkiye'de. Ee, yükselmiş. Bir köylü hareketi var. Ee, her şey tavana çıkmış yani. Herkes çok politik. Hı -hı. Ama bir müzik var ortada ve bu müziği batılaştırmak gerekiyor. Hı -hı. Ne yapacaksın? Ee, mesela Tülay Germanlar aldılar Burçak daldası gibi bir e, normal bir türküyü bir caz formuna dönüştürdü ve patladı gitti. Hı -hı. Ee, bu tip Müzikleri frek hızlı devam ettirdi sonra evet. üstüne müzeyen var cam karca baş manço filan ama bunlar böyle unutuldu. 90'lara geldiğimizde bu işler bitti. Evet. Arada bazı grup 80'lerde zaten üzerinden geçti gitti evet. ve bu geleneği devam ettiren Türkiye'de az e, sanatçı var. Evet. Yani hem politikasından takip edecek kişi hem kaliteli müziğinden hem sözünden e, vardı da o da onlar da göç etti mesela Ahmet Kaya vardı evet. çok iyi yapan bu işi e, ruyu Gene o dönem işte bir de bunlar tek biliyor musun? Hı hı aslında çok ama tek ama evet. bir yandan da e, yer etmediği için mi ...bazılarınca ya da hani bir şekilde birilerince kabul görmediği için mi e, sanki çok azmış gibi ama az evet. da değil yani da bir yandan. Az da değil. Belki şununla alakalı olabilir mesela bu bir tane dizi vardı öyle bir geçer zaman ki bu belleksiz olmaktan bence e, orada işte bir şeyler başladı eski Anadolu pop şarkıları evet. Markarian işte o, o tip şarkılar çalıyor evet. hatırlıyorsun evet bir dönem popüler oldu mavi ışıklar falan vardı e ne oldu unuttuk gitti yine evet Hiçbir bir şey filmle kalmadı. ya da bir diziyle dediğin gibi o bir gündeme geliyor bir süre bir dinleniyor birkaç evet. kafede falan çalıyor ama sonra hop yine kendini popüler e, müziğin ve popüler kültürün yerine bırakıyor işte daha böyle makina müzikleri ızır cızır falan evet, bu aralar öyle ya. ...hatta bu aralar e, çok grup da çıkmıyor. Ya son dönem gene iyi ama e, tuhaf müzikler yapıyorlar, anlaşılmayan müzik, isimleri değişik. İsimleri değişik. Ses, ses denen şey makine, bilgisayar yani hani insan sesini hani taş plak falan diyorsun ya taş plakın en güzel şeylerinden bir tanesi. İşte o insanın sesini falan duymadan evet, ama orada, orada duyduğun bak. şey makineden gelen bir sesi duyuyorsun. sesli bin kere falan oynanıyor yani i̇şte orada. İşte o da seni çok çekmiyor. Bilmiyorum beni çekmiyor mesela bunlar. Beni yani ben, de çekmiyor. Değil mi? İyi örnekleri var. Hı -hı. Ee, keşke şey olsaydı da çalabilseydik. Zamanımız ona e, çok müsait değil. ...müzik kum iki saat olduğu için... Evet. o oh, rahatça... Geniş geniş, geniş geniş yapıyorduk. İşte dediğim gibi biraz da bu kitleye Hı -hı. E, oynadım diyeyim. Hı -hı. Onları işte benim gibi olan bir kitleye hatta daha çok. Hı -hı. E, sonra Evrensel'den işte böyle bir teklif gelmişti yazar mısın diye. İşte orada yazmaya başladım ama yine aynı şeyi yazmaya başladım aslında. Hı -hı. Yine Türkiye'de bu tip albümleri ve e, bu tip sanatçıların hikayelerini... Biraz hı hı. bakıp şeyler yazdık. Böyle bir e, süreçtir gitti. Hı hı. E, i̇stersen hatta var şarkılarımızda. Evet. Bir Cem Karaca şarkısı çalarız birazdan. Tamam çalarız. Ee, Sen hikayesini anlatırsın bize. Tamam çaldıktan sonra hikayesini anlatırım. Tamam. Çünkü, çünkü mevzuda çok öğütülen bir evet, şey yani. yani. Yani hani o niye memlekette şimdi öyle müzikler yapılmıyor onun evet. aslında... E, anlamlarının isterinden biri yani. Aynen öyle. Dinleyelim istersen şarkıyı. Dinleyelim. Sonra biz devam edelim. Tamam. Sen anons ediyorsun şarkıyı. Ee, Kimden Cem Karaca'nın Di e, Kanaken albümü bu. E, tabi adını söyleyemeyeceğim ben. Almanca olduğu için. Hı hı. Oradan bir şarkı. Tamam. Ee, Sonra da hikayesi. Tamam okey. Suche, bin ich total geschlacht egal wo ich auch hinkomm ich werde nicht gebraucht von der Arbeitssuche bin ich total geschlacht egal wo ich auch hinkomm ich werde nicht gebraucht ich glaub schon selber ich bin nicht wert ich weiß doch was, Oh la la erkennt mich oft vervorbehand der stimmt schon voll diesmal diese Antwort wir sprechen uns mich oft diese Antwort wir sprechen uns schon selber Wir stellen, was schon Tekrar merhaba Açık Radyo dinleyicileri. Sanat Hayat'a devam ediyoruz. Berat'la beraberiz. Berat'tan evet. hemen şarkının hikayesini dinliyoruz. Ee, albüm 84'ten bir albüm. Ee, Cem Karaca'nın Almanya sürgününde biliyorsun e, 80 darbesi olduktan sonra. Cem Karaca da e, memleketten kaçanlardan, e, kaçmak zorunda kalanlardan kaçmak zorluk, yani. Evet. E, başına türlü beyazlar gelebilir. Ve biliyorsun birçoğu sanatçılar öldü. Ruhusu kanserdi. Tedavisi için izin bile alamadı. Evet. En son onu... Kanserine kaybettik. Hmm. Ee, belki de tedavi olabilse... ...daha uzun yıllar yaşayacaktı. Daha çok şey üretecekti belki filan. Cem Karıcı bunu fark etmiş ve gitmiş biri. Albüm o zaman Almanya'dan. Ee, daha çok Alman e, işçilerin... E, ...Türkiye'den Almanya'ya giden... ...bizim e, Türklerin... ...hikayelerinin e, anlatıldığı... ...bir albüm. Dikkaneken de bir argo bir cümle. Hmm. Ee, ne olduğunu bilmiyorum. Hatta o zaman da... ...argo cümlemiş bakarım dedim ama bakmamışım şimdi. <gülüyor> ...yine burada da onu hatırladım... ...gidince bakalım hatta beraber... Tamam, şey ...programı yaparız. duyururken de yazalım onu... ...böyle bir e, albüm... E, ...oradan bir şarkıydı bu... ...üçüncü şarkıydı zannediyorsam... ...sekiz tane şarkı var... ...çok yorgunum var... E, Hı -hı. ...o Türkçe... ...diğerlerinin hepsi... E, Almanca. ...Almanca... ...hatta bir tane daha Alm şey var... E, ...şarkı... ...bildiğimiz bir Cem Karaca şarkısı... ...ama yine o da Almanca... ...güzel bir albümdür... Hı -hı. E, ...ve Türkiye'de bilinen bir albüm değil... Zannediyorum ki kimse bilmiyor... Cem Karaca'nın... Ben de bilmiyordum. Evet yani az insan bildiği bir şey. O yüzden hani hazır buraya gelmişken... İyi yaptın. Açık radyo dinleyicileri de böyle yeni bir şeyle tanışsın i̇yi istedim. Yaptım. Böyle aklıma geldi. Hal mesela böyle Cem Karaca'da. Şey gibi hani dedik ya böyle iyi müzikler varmış. Bugün de devam ettirenler var ama çok değil. Hani popüler olan değil onlar. Hı hı. Ee, hani mesela Cem Karaca Türkiye'den kötü bir şekilde gidiyor. Yani kendi rızasıyla gitmiyor ama gittiği yerde karşılaştığı başka bir şeyle ilgili başka şarkılar yapıyor. Evet. Yani hani o müzik, o sanatçı duyarlılığı falan gibi bir klişe bir şey kuracağım ama oluyor Hı -hı. yani baya baya. nasıl bir şey biliyor musun? Bak yine bir hikaye anlatayım. Bu benim e, ilk yazımın da konusuydu. E, Şil'de 67'de darbe oluyor. Pinochet darbesi. Allende hükümetini deviriyorlar. E, sosyalist bir hükümet Allende. O esnada Şili'de üç tane müzik grubu var. Çok ünlü. Biri Inti Limani. Biliyorsun El Payaplı, Unido, evet. Marşı onların hı. ünlüdür. Ben Seramos. Ee, diğeri Kirepayun diye bir grup. Bir de Iyapu. Hı hı. Bu üçü de turneye gidiyorlar. Ee, hikayenin öncüsünü anlatacağım birazdan. Bunlar gittikleri konser esnasında yani Avrupa turnesinde tak memleketi darbe oluyor. On sene içeri giremiyorlar. Düşün yani bir gün buradan bir gidiyorsun başka evet. bir yere. Bir çantayla gittin. Evet gelemiyorsun bir On günlüğüne gittin on sene dönemiyorsun. Aynen öyle. Ve onlar çok ilginçtir. Gittikleri ülkelerde artık e, şeyde anladılar dönemeyeceklerini anladılar. E, ve Pinochet yani Ken Evren burada insanlara da dalga geçti resmen. Pinochet orada zulmü kralını yaptı. İnsanları uçaklardan atıyorlardı artık yani bir e, şey biçimi olarak. Öldürme yok etme biçimi olarak. Falan. Katliamın başka şekli. Aynen öyle. Ee, ...onlar da bir tarihi belli yok ettiler... ...bizim 80 darbesi gibi... ...gittikleri ülkelerde... ...bu de şey yaptılar... Ee, ...mesela Viva Italia diye bir albüm vardır... ...İnti ...çünkü İtalya'da Hı -hı. E, kaldı onlar... ...işte Kilepoy'un Fransa'da kaldı... Ee, ...hem oradan... ...oranı sanatçılarıyla beraber... ...işler çıkardılar... ...bir de hiç... E, ...gelenekten getirdiği müzik tarzını... Avrupa'da uyarladı ve devam ettirdiler. Hı hı. Ee, bizdeki de biraz onun gibi. Çünkü bunu niye anlattım İnti İlimani'yi, e, Cem Karaca hikayesini? Şuradan e, İnti bir Victor Hara diye biri var. Hı hı. Bu çok ünlü bir, şirli, efsane bir sanatçıdır. O Pinochet darbesinde Estadio diye bir stat var. O statta gözaltına alıyorlar ve herkesi stat dolduruyorlar. Victor Hara'yı da işte e, orada gitar çalıyor. Hmm. İşte millet yoşturuyor falan böyle. En son Victor Hara'nın ellerini kesik, işte dili kesik, gitarı kırılmış, öldürülmüş bir şekilde buluyorlar. Bu efsane e, daha sonra Pinochet'e devrildiğinde o adı Estadio Victor Hara oldu. Victor Hara'nın önemi şu, e, yeni şarkı ekoli başlattılar. Bu ne? Latin Amerikalı e, köylülerin kullandığı aletleri alıp, bir şiir müziğine yeni bir müziğe kattılar. Onları şiirlerini yöresel şairlerin hepsini bestelediler. Çok üşü sözler ve halkın gündelik yaşamına dair bir sürü e, şarkı var orada. Ve vokaller işte beş tane vokal olabiliyor bazen. Hı hı. Sesler her tür ritmi kullanıyorlar. E, Fülltler çok ağırlıklı ve hepsi <gülüyor> her tane pardon her sanatçı kendi alanda çok yetkin. Hı -hı. O grubun Türkiye'de yansıması, yani yeni şarkı akımının Türkiye ye yansıması yeni türkü. Hı -hı. Ve direkt mesela akımdan adını alıyor. Evet. Yeni türkünün müziklerine dikkat etsin işte e, sevenler. İntilman'ın neredeyse aynısı. Niye biliyor musun? Şu anlamıyla aynı. Üflemeliler, düzenlemeler, Hı -hı. sözler. İşte Türkiye'de çok şair besteliği yeni türkü. İşte bir yerde flütler başlar... ...Süper Baba'yı hatırlam mesela. Evet. Hepimizin gitarlar... çalmaya çalıştığı flütler. Değil mi yani? filan biz işte ortaokulda çaldık filan. <gülüyor> Öyle bir hikayesi var ve gidenler... ...gerçekten... ...o sanatçı duyarlılığı, bir şey yapma isteği... Hı -hı. ...mesela Barış Manço'nun bu yoktur. Barış Manço gitsi bunu yapmazdı yani. Belki. Çünkü zaten buradayken de yapmadı ki. O Cem Karaca'nın var. Çünkü Cem Karaca zaten konserleri... ...sol yumruk havada bitiriyor. Evet. İşte şarkıları... Tekrar böyle memleketin gündelik e, işleriyle çok alakadar. Hı hı. Bir yandan kültür varlığını da... Hani yani o köydeki insanların sesleri, sözleri vesaire... <gülüyor> yani orada müzikle birlikte... Bir... ...kültürü taşıyor... ...kalıcılaştırıyor vesaire... ...gibi bir durum da söz konusu... ...o kalıcılığı sağlayan şeylerden biri de o ya da sahiplenmeyi... ...e tabii dönem şeyini... ...yansıtması önemli bir şey... Evet. ...o kültürü dediğin gibi... Evet. Ya ...bugün o şarkılara baktığımızda bir tarih okuması yapabilirsin yani... ...müzik üzerinden... ...bak mesela... E, ...sana birini önereyim... E, ...Kunuk... ...Murat Meriç çok iyi bir e, müzik eleştirmenidir... ...ben de çok severim kendisini... E, onun Şarkılı Memleket Tarihi diye hı hı. bir projesi var. Ee, i̇şte bu bahsettiğimiz işi yapıyor o da. Hı hı. Yani bir o dönemin durumu nasıldı? Bu kültür o zaman nasıldı? Ve bugüne nasıl geldi? Ve bugün nasıl gidiyor? Ya yani bu önemli bir şey ve mesela ona sahip çıkan nadir... Ee, ...müzik eleştirmelerinden diyeyim. Önemli bir şey. Gerçekten çok önemli. Çok evet. Bellek dediğin şey unuttuğunda bitiyor. E bugün de mesela bir sürü toplumsal olay yaşanıyor. Hem de çok yoğun bir şekilde. Bu belleği tutmakla ilgili kaygı niye müzik üzerinden çok yürümüyor? Daha çok mu mecra alan var da müziğe sıramı yani... gelmiyor? Artık sosyal medya biraz... E... Daha yazarak, hay... oradan çemkirerek, haykırarak atıyor kendini? öyle. Daha çok kendini. şey yapabiliyorsun ya, ulaşabiliyorsun. Ama mesela Berkin'i e, e, cenazesinin olduğu gün grup yorumun yazdığı, paylaştığı o şarkı. Bilmiyorum yani, ben kişisel tarihimde unutamayacağım herhalde hiç. Ha, evet, mesela o dönemin şeyi oldu değil evet. mi? Evet. Ya şarkı böyle. Düşünsene mesela, memlekette Osmanlı alfabesinden, Latin alfabesine geçmişsin. Hı hı. Bir anda memlekette her şey allak bullak olmuş. Okur yazar sıfır. Tabii her şey bitiyor hı -hı. yani. Yeni bir sistem kuruyorsun. Belleği de, belli de tamamen yok ediyorsun. Yok ediyorsun. Ve mesela aracı neydi? İstiklal Marşı. İsmanlattılar. Hı -hı. İstiklal Marşı yapıldı. Siticildi o marş. Ve denir ki yani Mustafa Kemal'in e, kendisinin mitiklere gidip bunu tanıttığı, kendisinin söylediği çünkü içinde Latin alfabesi? Hı hı. Ve memleketin e, şanlı tarihine bir... Şey, güzelleme. Güzelleme. Evet. Ve mesela marş üzerinden yaptı. Ve bunu tuttu da. Evet. Yani, tuttu bayağı. Kaç sene oldu hala. E, tabii. Yani <gülüyor> hala aynı marş ve şey... Bu arada o marşla ilgili tuhaf bir şey okudum geçenlerde. Nedir? Şimdi İstiklal Marşı'nı yapıyorlar. Hı hı. Sonra o biliyorsun bir yeri şeydir... E, Yanlıştır mesela ne, neresiydi o Bestede mi öyle bir şey oluyor Hah, Değil mi yani... Hatta bir beste değişikliği falan da oluyor bir yere Ama ilk zamanlarda mı tam hatırlamıyorum Çok Olabilir yani Tam net bir bilgi değil atmayayım yani Değiştirmiş şimdi. de olabilir sonra ama Sön... Neydi orası e, Larda diye bir bölüm ha, vardı evet. Larda... Onu bir türlü söyleyemezsin ve böyle Öğrenciler hızlı söyler <gülüyor> evet. ya Müzik hocası da inatla doğru <gülüyor> söylemek istediği için Bütün grup birbirine girer Aynen sonra. öyle o Larda bölümü şeymiş ee, plak, e, pla çekiyorlar e, marşı. Sığmıyor. Tutturmak lazım dakikayı. O, ya böyle inanılmaz bir şey ya. İşte o da... <gülüyor> O araya şey yapmışlar. Evet, Ben hatırlıyorum ilkokulda bu bayağı mevzu. <gülüyor> yani söyleyemiyor kimse falan. Üst sınıflar artık müzik dersi gördükçe müzik hocası öğretiyor falan. Mevzuyu çözemeyince arkaya bir kaset çalar koymuşlardı. Hı -hı. Kaseti takıyorlardı. Biz de hani çalan varsa eşlikte bulunuyorduk falan yani. Böyle komik komik <gülüyor> şeyler. Evet ya işte bu biraz da hakikaten o bilinci vermenin şey olarak marş. Şarkı, evet, müzik Türkiye, üzerinden. Müzik. Ama yani müzik, <gülüyor> yapmayın. yok e, rahatsızsın seni de bu halde evet, de getirmiş mi dedim ki olur mu öyle şey <gülüyor> ne güzel keyfimiz yerinde. Güzel. E, ya yani müzik biraz da başka bir ilişkinin paylaşımın da bir yolu mu diyeyim. Yani hani mesela Fikret Kuzuloğlu'nun adı geçti, Bülent Ortaçgil'in adı geçti. Aslında siz de zaman zaman kumbarada... Her gelen ne olmasa da belki kendi aranızda da yaptığınız bir şey Hı -hı. oturup hani böyle sohbet gibi şarkı söylemek etmek arkadaşlar evet. arasındaki iletişim gibi çekirdek sanat mesela evet, evet. hala o kayıtları açıp açıp doy doyamam yani evet. ki hani sıfır kalitedir vesairedir belki de ki hatta Erkan Oğur'un bilmiyorum doğru mu böyle bir şey okumuştum ondan habersiz sesini kaydetmişler ve sonra bunu işte kaset falan yapıyorlar kaset diye yapıyorlar galiba yani. Bu darılmış ya işte bana hiç söylemediniz siz çekmişsiniz <gülüyor> bunu da böyle olduğu gibi koymuşsunuz <gülüyor> bunu falan diye yok. ama yani düşünsene hani facebook yok bir şey yok bir hani event bir şey açılmıyor bir sürü insan davet edilemiyor belki biraz da kulaktan hmm. kulağa biraz da eş dost oturup orada müzik eğiliyorlar falan yani yani aslında bir de şöyle bir şey var insanlar buluşabiliyormuş şeyin telefonu olmasa Değil mi yani? Yani memlekette yolunu şaşırırsın yani. yani nasıl buluşacaksın biriyle? Evet. Ben bir sokaktan bir sokağa artık haritada yerimi buluşsun. Önüne yani, gidiyorum yani. Ve mesela çekirdek sanat evinde de bayağı iyi konserler veriyorlarmış. Hı hı. Ee, yine bu işte tam benim müzik kumbarası kafası buydu yani. Çekirdek sanat evi kafasıydı. Hı hı. Çünkü e, oraya da gelen sanatçılar, yeni sanatçılar, alternatifler, evet. e, çok iyi müziyenler ve ...popüler kültürden kaçan, hı hı. ana akım medyaya dahil olmayan... ...gidebilirse bir tek TRT'ye gider. Evet. Hani o başka bir şey çünkü. Hı hı. Ee, öyle insanların e, mecrası... ...hatta Türkiye'de... ...çok sevmiştim bu iş olunca... ...Pinani. Hı hı. Ee, canlı yayında bir albüm yayınladı. O albüm e, Çekirdek Sanat Evi'nde göndermedir. Çünkü evde yaptılar albümü... ...stüdyo koydular, kurdular... ...şarkılar hazır. Bir 30 tane arkadaşını çağırdılar yakın. Ve onların yanında kaydettiler hı hı. Ee, ve albümü öyle bastılar ve hat hatalıdır bazı yerleri. Ona hı. rağmen yaptılar Çekirdek Sanat Evi'ne gönderme olarak yani. Evet bayağı olmuş yani o. Mesela o, o da çok anlamlı bir iş. Hem belleği unutturmuyorsun hı hı. hem Çekirdek Sanat Evi gibi kurumların e, olması gerektiğini yaşatmak gerektiğinden bahsediyorsun. Şu evet. an var mı Beyoğlu'nda yer kalmadı. Yok tabii canım. Yani eskiden bir sürü yer vardı yine gidilebilecek yerler var. Cem hı hı. Karaca yolundaki mekanları çalıyormuş yani. Yani şimdi ne kadar enteresan görüyoruz. Şimdi diyoruz ki af be gitmeyelim başka yerde buluşalım falan. Yani Bersin işte yani. düşün. Ee, bu mekanlar bitti. O yüzden şey de bitti. O etkileşim, iletişim de bitti. Bitti. Yani Hı -hı. zor işte müzikle yapmaya çalışıyorsun ama Türkiye'de şu anda da yani ne yaparsan yap. E, i̇ktidar oynamıyorsan evet. yolun çok kapalı yani. Hani... Evet. Evet. Ama işte hani o çekirdek sanattan bugün ne doğuyor? Daha bir iki hafta önce Kadıköy Halk Eğitim'de bir konserdeydik. İsmail Hakkı, Bülent Ortaçgil, Erkan Or aynı sahnede oturup işte çekirdek sanat anısından bahsedip Fikret ha. Kızılok deyip oradan şarkı söylüyor adam. Senin yaşın... Hani belki daha ne portakal da vitamin kadar evet. bir şeysin ama heyecanlandırıyor seni bunu duymak. Çünkü aynı adamlar artık yani <gülüyor> hani yaşını başını almış falan hani fizyolojik mi? olarak ama oradalar ve paylaşıyorlar hala yani. Ama işte yine çok küçük bir azınlık yani. Evet. Ne yazık ki. Mesela ben şey gitmiştim, e, moda sahnesinde bir Hı -hı. ince Saz konserine ben de eski radyo konumlu Cengiz Onural ve işte diğer Ezgi Köker ve Murat Aydemir. 150 200 kişi alıyor salon. Mesela dolmuştu çok sevmiştim. Yani boş geçeceğini düşünmüştüm biraz daha... bulan yağmur yağdı şey Hı -hı. oldu filan. Ya böyle bir kitle var, var ama dedi. bir kitle çok az. Niye biliyor musun? Bence bu kitle sosyal medyayı az kullanıyor. Ne olabilir? Ya da seçici kullanıyor. Yani ya da şöyle denk <gülüyor> gelmiyor. Denk gelince olabilir. gördüğü şeye gitmiyor da hani ince sazı dinlediği için onu merak edip onun ne yaptığına bakıyor. Ya, evet, belki de sadece odur, evet. Evet, hani öyle yani, bir kullanım olabilir. Yani paylaşımlarda bulunmak yani. Hı hı. Ee, mesela Twitter'da var böyle fenomenler. Eski fotoğraf paylaşarak fenomenleşmiş yani. Hı hı. Mesela eski şarkı paylaşarak. Yani hı hı. böyle bence bunlar kıymetli şeyler. Evet. Bunlar, böyle şeyler yapılsa belki bunlar daha fazla e, üretilse. Hı hı. Çünkü sanat makinesi bitti yani yok. Evet. Hakikaten ben Beyoğlu'nda hatırlıyorum. On yılları Beyoğlu'ndayım. Bir sürü mekan vardı git geldiğimiz. Şimdi hiçbir yok. Hepsi evet, otel yok, oldu. Evet yok değil mi? Nasıl din, dinleyeceğiz? Yani şey koyuyoruz işte her meyhalde <gülüyor> orada burada şeyden gayet yayından falan dinliyoruz yani. Evet artık yok yani. Ya da varsa da hani böyle çok artık büyük yıldız sanatçılar yapıyorlar. Ve hani sen ben giremeyiz yani o yani, kadar para da veremem yani. E, biraz öyle pahalı konserlerde. Pahalı konserler oluyor yani. İşte iki üç tane mekan var. Bu tarafta bir tane o tarafta bir tane. Ama alternatif şeyler bitti. Çünkü çalmak da istemiyorlar küçük yerlerde artık hı hı. Ee, onlar da belli kaygıları var haklılar hı hı. ama bu kültür nasıl gidecek böyle hani e peki neden yapılmıyor yani bunun sebebi politik <gülüyor> mi çok hayat kaygısı mı paramı kazandırmıyor bir şöhret mi yapmıyor senin çünkü hani şöhrette bir çok egosal bir şey ya yani tanınmak bilinmek <gülüyor> istiyor belki bu yüzden mi yapılmıyor yoksa ya bence... iktidar bir şey baskı <gülüyor> mı hissediyor yani hani ...şarkılar da yasaklanabilir bu ülkedeki... ...yasaklanıyor, yasaklanmıyor da değil... Ee, ...ne bunun sebebi... ...bugün yolun buradan yürümemesi... Yani ...ya da şu, çok az yürümesi... ...mekan yok, mekan açamıyorsun... Hı hı. Ee, ...biliyorsun yeni bir yasa geldi... ...on yıl sonra atıyorlar seni istediği gibi... ...işte hı hı. sorgusuz, suatsiz... Ee, ...mekanlar pahalı... ...yani bu işlere girişmek zor artık... Hı hı. ...bir de... ...insanların beğenisi gerçekten şöyle bir şey... ...bir konser yapıyorsun... ...guruba diyelim ki sekiz lira para veriyorsun. Dört kişi var grupta beş kişi. E sen de biletten para kazanacaksın. Hı hı. Tak içeri 20 kişi geliyor. Ama sen onun parasını vermek zorundasın tamam mı? Evet. Yani biraz da şeyde e, konser mekanlarının riski yüksek... E sonra ne oluyor işte daha konser değil yeme içmenin yanında canlı müzik evet. sunulması gibi bir durum oluyor. Çünkü mekan sahibi de kendince haklı yemeden içmeden Aynen kazanayım diyor da en azından hani öyle vereyim ben de kendimi bu geceyi çıkarayım diyor. Biraz öyle durum var yani aslında bizim de yaptığımız o. Yani Kumbarada falan da böyle şeyler yapılıyor işte yani e, yemek yiyor, yemeğe geliyorlar ya da içmeye geliyorlar. Hı -hı. O arada müzik dinliyorlar ya da müziğe geliyorlar yanında bunu yapıyorlar. Yanında bunu yapıyorlar. Ya kaç tane yer var ki gidebileceğiz zaten yer yok. Hı hı. Yani alternatif bir şey arıyorsun, bulamıyorsun. Evet. Bir de mesela şeylere bakıyorum. Ennio Marikone diye bir e, ünlü bir sanatçı vardır. Koro şefidir. Şeyin de e, bestecisi. İyi, kötü, çirkin. <gülüyor> falan o müzikleri, western müzikleriyle çok meşhur. Bir gösteri merkezinde konseri var. E, ya öğrenci bileti 230 lira. Ve localar 850'ye kadar çıkıyor. Yani nasıl gitsin? Mesela alternatif bir şey. <gülüyor> Türkiye'de zor bulursun böyle bir şeyi. Ama gidemezsin. Evet. Yani De bir öğrenci nasıl gitsin? Zaten aldığı bursa denk yani neredeyse. Mümkün, aynen öyle. Evet. Yani devletin verdiği kredi bursu işte 250 lira 300 evet. lira bir şey muhtemelen yani evet. şu an. Ona denk geliyor. Ona Hı. vermen lazım parayı. Şimdi böyle olunca mekan azalıyor. Böyle birkaç tane hani mekan kalıyor elinde. Hı hı. Bu sefer de o mekanları şişirmeye ve e, tüketmeye başlıyorsun. Evet işte biraz öyle. Oralar yoğunlaşıyor. Bu sefer oralar onun üzerinden bir büyüme kaygısına mı giriyor? Format mı değiştirmeye çalışıyor? Ya da o hani kalabalığı ihtiyacını karşılamak için mi bir şeyler yapıyor? Bu sefer o mekanlardan da insanlar diyor ki ya orası da çok bozuldu şimdi artık yani oraya gitmiyoruz. Evet, yeni evet. mekan arıyoruz gibi bir böyle acayip bir döngü içine girmeye başlıyor. Yani şunu lazım. Herkesin bir e, vaha arayışı var. Evet. Herkes bir yer bulmak istiyor kendine. Bir yere takılmak istiyor. Bir yerlerde bunu yapmak istiyor. E, ya kendini çok özel düşünmemek lazım insanın. Ya yani burası da artık bozuldu falan diye. Yani bir formatta gidiyorsa orası, kendi bozmamışsa. Evet. Yani para kaygısı falan. Ya çok özel düşünme kendini orada sende. Yani hani <gülüyor> belli kaygıları vardır onların da. Hı -hı. Ama ortam aynı. Orada bildikleri insanların dünya görüşü işte bakışı hala aynı. Hı hı. Yani orada da biraz o durumu idare etmek lazım. Bence yaşatmak lazım onun için. Evet. İşte herkesin öyle bir arayışı var. Umarım açılır mekanlar yani bu kadar otel nereye kadar yani. hani hı. bu otellere gelenleri de muhtemelen içeride eğlence merkezleri. E muhtemelen Var. yani çünkü hani sadece konaklama dışında bir şeyler de vaat ediyor bir de Beyoğlu gibi hani örnek Beyoğlu gibi evet. bir yerde bu sefer o insanlar otel dışındaki yerlere de zaten gitmiyorlar ama hani şu anki politikanın yapmaya çalıştığı şey de o zaten hani bir sürü otel paket yer küçük butik yerleri yok edelim çünkü zaten çok para kazandırmıyorsun sen devlete. E biraz öyle yani o yüzden marka. ...değeri yüksek... ...e, e bir şeyleri. de bu marka, reklam bilmem ne... <gülüyor> ...zaten artık kapitalizmin çok iyi bir parçasından... ...bir tanesi oluyorsun... E ...ne oluyor sen de kendi öz o güzelliğini falan... ...işte o paylaşım, azlık, iletişim bilmem ne... ...onlar gitmeye başlıyor... ...ne gidiyorsa öyle gidiyor yani e biraz... ...öyle gidiyor doğru söylüyorsun... İstesen bir de, bu arada bir tane şarkımız vardı... ...onu unuttuk ha... Evet. O, o, onu, ...onu çalalım ondan mı? Bahsedelim. Onu, ...onu çalalım sonra da biraz... ...bu memlekette olmazsa olmaz... ...etnik müzik diye bir şey var... Ha, tamam onları tamam. da konuşuruz. Evet, okay. onları konuşalım. Ee, dinleyeceğimiz şarkı çok pardon Komavetan ee, Komavetan'ın Filita Lao diye bir şarkısı. Dinleyelim konuşuruz. Tamam. Hatta dinledikten sonra konuşsak daha iyi olur. Tamam dinliyoruz. We go on And on love on love Oh, I love What an archipish done, baby I'm <laughs> Rar, merhaba Açık Radyo dinleyicileri Sanat Hayat programına devam ediyoruz. Berat bizimle birlikte hı hı. ilk defa da Sanat Hayat'ta müzikten bahsediyoruz. Ya öyleydi evet. evet en başta öyle duyurmuştun. Berat'ın şerefine ve gidişine. <gülüyor> Eyvallah Allah razı olsun diyelim. <gülüyor> ee, çalan şarkı bu arada koma vetan. Hı hı. Ee, koma işte şey grup demek Türkçe. Vatan vatan demek. Hı hı. Ee, çalan şarkı bir rock şarkısı. Dost gibi Beatles gibi bir şarkıydı farkındaysan. Evet. E, 73 ile kurulmuş bir e, Türkiye, ya yani Türkiye için söylüyorum bunu bilinen ilk Kürt şark grubu. O havetan e, ilgilisi ve meraklısı çok bilir. ...şarkıları gerçekten inanılmaz başarılı. Hatta e, ikinci albümlerini de e, dört tane gencin e, kurduğu bir grup. Bir yermeni, üçü Kürt. Hı hı. E, bunlar ...Kafkaslar'da yaşayan Kürtler takılıyorlar, bu müzik yapıyorlar beraber. ...işte üç dört arkadaş... ...sonra bir seviliyorum... ...yani insanlar diyor hadi yürüyün yapın edin falan... ...zaten yok... ...e Türkiye zaten yasaklı... Evet. Ee, ...yani bari burada şey yapın... ...şimdi hem yasaklı bir dil var... ...hem de yasaklı bir dilde rak yapmak var... ...bence evet, ikisi... çok zor iş yani... İkisi ...dönemin de çok en dezavantajlı... ...iki şeyleri... Evet, yani. ...çünkü örneği yok... Hı hı. Yani ...onlar da birilerini örnek alıyor muhtemelen ama... ...yani ilk örnek olacakların... ...farkında değiller... 73'te bir albüm yapıyorlar. Bir plak yapıyorlar işte. Bayağı işte o iyi Türk şairlerin şiirlerini besteliyorlar. Böyle bir grup kuruluyor. Hatta zannediyorum diğer albümleri için biz Halepçe olduktan sonra Halepçe katliamı bunlar diğer albüm için para istemiyorlar. Albüm yapıyorlar ve albümü alan Londra'daki bir banka hesabına para yatırıyor. Oradan da şeye giden e, Halepçe'deki hı hı. Kürtlere destek olarak giden bir e, etkinliğe dönüşüyor aslında albüm. Böyle hem duyarlı evet. hem hiç inan, yapılmamış bir şey yapan evet. bir grup koma vetan. Bence e, işte bu, buraya yakışır diye düşündüm. Evet güzel e, oldu. Bilinmeyen bir şeydir diye gene. Onu çalmış olduk. İyi için, teşekkür ederiz. Ee, peki hani 70'lerde böyle Türkiye'de peki nasıldı? <gülüyor> Etnik müzik e, bu aslında coğrafyanın var olan birçok dilinde müzik yapma. Hani, ko gerçi konuşmak bile mümkün değildi evet. ama müzik yapmak ya da müzikle belki de o dili insanlara aşina etmek, aşina olmayanlara Hı -hı. etmek gibi bir şeyler. Ya zor şöyle bir şey düşün. Ee, Ezgi'nin günlüğü yapıyor Hı -hı. İlk albünde Ha çekirdek kayıtlarında var Mesela çekirdek kayıtlarında yeni türkü Bir bulgarça şarkı Hı -hı. Söylüyor Fikri Kızılok ve Brent Ortaşkin Yine çekirdekte beraber söylediği bir Yunanca Şarkı var ee, Katerina ee, Yeni türkünde Nikola Albümlerinde Azeri şarkıları yapmışlar ama onların hepsi şey e, yine Türkçe gibi. Bir şekilde kabul görüyor. Çünkü işte bir evet. sürü Bulgaristan'dan göçmüş insan var burada. Her ne kadar Burgaci'yi bilmeseler de. Gerçi Yunanca o dönem için hani Yunanlarla dost olmadığımızı zannettiğimiz yıllara... Ama o da Rumca. Evet yani Rumca daha... yani doğru. Oradan yüzden... da... ...bir şekilde kabul görüyor... Kabul görüyor. ...e zaten Azerice... ...kardeş oluyor falan... E, ...biraz çok zor gelmesin. sular... E, ...biraz serin sular ya işte... Evet. ...hatta bak şöyle bir şey... ...ben onu e, çok sonra öğrendim... ...bu Seferat grubu dedim ya... E, Hı -hı. ...seferat şarkıda söylüyorum... Janet Cak Esim... Hı -hı. E, ...selamımız olsun dinlenerse ...Muammer abi de yakın arkadaşıdır onlara da... E, ...beraber... ...Muammer abi onlar albümlerinde falan da çaldı diye biliyorum ...ee... Milli Kurtuluş Savaşı'nda Mustafa Kemal'e övgüler mi? Bu minvalde bir albüm, yap şarkı yapıyorlar yani. Hani şimdi Hı -hı. Yahudi müziği yapmak isteyen biri. Evet. Bak adı yanlış olabilir. Yani bu minvalde bir şey. Hı -hı. Mustafa Kemal'e işte bir... Ana övgüler. fikri al. al ha, evet, öyle bir şey. Anladık. Yani alakasız, onu yapmak istiyor ama zor. Zor. Ya kabul görmüyor Kabul Türkiye'de. görmenin işte, yani şimdi de çok farklı değil aslında. Bir takım kendini unutturmuş işte sanatçı tırnak içinde Hı -hı. insanlar da kabul görmek için yapıyorlar bunu. Ama o zamanki daha farklı bir şey. O zaman var olmak için kendini kabul ettirmek durumunda. Ya da işte Hı -hı. dokunmasınlar diye belki böyle bir şey yapmak durumunda. E, evet, yaşatmaya çalışıyor yaşatmaya kendini. Yaşatmaya çalışıyor ama... ama kötü yani. Evet ve... çok kötü bir duygu, zor bir duygu. Yani ben hatırlıyorum ki çok zaman öncesinden değil. Yani bundan belki bir 10 sene önce falan Diyarbakır'a gittiğim zamandaki şimdiki kadar çok hani Kürtçe müzik, Kürtçe konuşulan bir şey değildi. Orada ama birçok mekanda birçok böyle genç arkadaş böyle hani hiç öyle bir mekana karşılaşmayacağını zannettiğim kapıyı açıyorsun ve müthiş bir jazz blues falan ama böyle Kürtçe dinliyorsun falan Hı -hı. bunları böyle. Ama bunlar İstanbul'a geldiğinde dinleyemiyorsun. Heh, hal böyle işte. Diyecek yeri yok. E, dili yasak. Hı hı. Tam dediğin hikaye e, burada bir vuku buluyor. Tam bizim bu Yahudilerin şey meselesi gibi. Kendi kültürünü var edememesi gibi. Ama şöyle bir değişik bir şey var. 74-76'da dinlediğin bütün oynadığın şarkılar. Bin bambom, bu ne dinleyen kardeşim filan. O dönemin patladığı bir dönem. Niye biliyor musun? Yani ettik müzik yine bizim bu alternatif öğrenci gruplarında, üniversite gruplarında ve kent müziği yapan gruplarda var. Hı hı. İşte Yeni Türkü gibi. Ezgin'in günlüğün minvalinde gruplar bu işi biraz e, götürüyor. Hı hı. O da ne, neyle? Düzenlemeyle. Ama Türkiye'de popüler olan şey Ecevit var. Hı hı. Umut Kara olan, işte Eurovision'a gitmişiz. Kıbrıs'ı almışız. Ee, ...dolayısıyla... Milli duygular... Milli duygular yandır yandır havalarda... Yandır geliyor falan... ...ukuyoruz falan... Ee, da böyle oynadığı şarkılar... ...ama tip kuyruğu başlıyor... ...yağ kuyruğu başlıyor... Hı hı. Ee, ...memlekette sağ sol... ...zaten berbat bir hale düşüyor... ...herkesin durumu yani bu... ...tırnak içinde sağ sol çalışması diyorum... ...çok sevdiğim bir tabir değil çünkü... Ee, ...birden Selam Şahin dinliyor insanlar... ...evet... Yani Orhan Yencebay'a dönüyor. Müslüm'e dönüyor falan. Ee, yani şey... Türkiye o kadar... Tansiyonu ama de, Türkiye öyle bir şey ki her dönemde yani, o değişik tansiyon şekli ve şeyi yani derecesi bir acayip evet. yani. Kimi duy, uyuşmak istiyor kimi deli gibi sadece eğlenmek istiyor ve bu geçişler çok birbiriyle yakın geçişler. Evet. Yani. İşte hal böyle diğerlerinin o yüzden hiç e, haberin dahi olmuyor diğerlerine. Çünkü Türkiye'deki mesele ...gerçekten çok politik meseleyle alakalı bir şey evet. olduğu için... ...beğeniler de ona göre hı hı. artıyor. Yani Selami Şahin şu an... ...yüzüne bakmam yani... ...ben hayatta dinlemişliğim yoktur Selami Şahin'i. Dinliyormuş insanlar o zaman mesela hani... ...ama şeyi dinlersin değil mi? Bir 45 beşikleri dinlersin. Evet. Yani nerede olsa, annen de olsa, baban da olsa oynarsın yani. Evet. hani hoşuna gider filan. Herkesin, yabancıların da hoşuna gider. Ama işte böyle bir kara dönemlerimiz olmuş çünkü... Tamamen ekonomiyle alakalı bir şey. Ekonomi işte toplumun biraz psikolojisi. <gülüyor> Çünkü hani o dönem arabesk gerçekten de herhalde o durumu karşılık mı geliyordu? Hani dertler derya evet. olmuş ve artık oynanamıyor. Hani birilerinin daha dertli olduğunu öğrenince böyle evet ya yalnız değiliz ve hepimiz dertliyiz gibi bir psikoloji mi oluşuyor? Ki hani bugün de şeyden şikayetçiyiz ya arabesk artık üretimi yapılmıyor falan. Hani ha, hepsi, evet. hepsi eskiyle kaldı ve yeni bir arabesk üretimi yok falan diye. Ee, Onların gerçekten arabes arabesmiş ama ya. yani şey... o dönemin arabesi gerçekten arabesmiş bak yani şimdi e, ben dinlerim arabes çünkü çok dinledim çocukluğumda abilerim işte babam kamyon şoförü babam işte uzun yol şoförü falan o, sen tam zaten Ta, şey... içinde birim ya aklındır o isimleri... ben bile hatırlamıyorum yani öyle isimler var yani hani. ve çok orijinal tipler ne Azerler birbirler falan onlar sonra yani evet. öyle biraz ana akımı sevdiği Bir canlandırmaya böyle. çalışıldığı dönem ki aslında canlandı bir Hakan taşıyan Azerbi bir zamanı Tabii. yine gitti yani. O da niye biliyor musun? Bence tam 90'lar ya. Yani Memleket 90 böyle bir. da çok acayip bir dönem zaten. İşte savaş hali var memlekette. Evet. Gerçekten hani birileri kendine Kürt diyemiyor. Diğerleri kendine Kürt diyene saldırıyor. Evet. Ama onlar da onu karşılığında bir başka bir yol seçmiş. Ee, haklı ve haksız bu hı hı. tartışmaya açık yani herkes için. Ama bugün görüyoruz ki ...haklı bir caddeleri varmış yani hani... Ee, ...ekonomik olarak bir de memleket... ...krizli... Evet. ...düşün hükümet yok ortada doğru düzgün... ...Erbakan devriyor... ...Tansuçları geliyor, o gidiyor... Mes ...Yılmaz geliyor, evet. hatırlıyorsun değil mi öyle Tabii yani... ...tabii canım öğretmen, baş, şey... ...başbakan kim dediğinde hep karıştırılıyordu, karıştırılıyordu çünkü... Yani, İki he. önceki bir sonraki hepsi... ...birine çok yakın çünkü... Gerçi şimdi de hep aynı da iyi mi oluyor ya? Yani? Ya yok o anlamda <gülüyor> tabii şimdi keşke e, hep aynı olunca çok kötü oluyormuş yani. Çok kötü yani. oluyormuş. Vallahi ömrümün yarısı onunla geçti gerçekten yani. Gerçekten çocuktu mu hala yaşlanıyorum artık. Değil mi? Neyse çok güzel. Hala uzun var diyorsun. <gülüyor> kötü şeylerle Öyle vallahi. izmeyelim kendimiz. O ama, dönem evet arabeskin hani böyle gideceği bir dönemmiş gerçekten. E, tamam bundan kaynaklı ama 2000'lerden sonra gerçekten bunların bahsettiği istikrar istikrar hikayesi var ya... Hı hı. Bana kalırsa biraz tutmuş gibi. Şundan eee bu biraz teknolojiyle alakalı yani dönelme de alakalı. Hem çok fırsatım var. Yani şuradaki yaptığımız bir kaydı istediğimiz yerden paylaşabiliriz. Evet. Yani videoyla işte. birçok insan saati yerine saatinin dışında açıp hani dinleyecek istediği herhangi bir Aynen yerden. Aynen öyle. Gibi. Bu var. Ee, bir ikincisi bunlar artık ucuz. Yani eskiden video çekmek. Tabii canım. O yani süper iş işte, değil mi video? Evet. Şimdi telefonla Çekiyorsun yani hani Hı -hı. her şeyi. Bence imkanlar çok fazlalaştı. Bir de e, mekansızlık var hala. Hani yer bulamamış bu durumu. Ama şey hala iyi. Son yıllarda çok alternatif işler çıkaranlar oldu. Belki de hani bu şeyle alakalı. Bu alanlar boş bırakıldı. Hı -hı. Ve bir müzisyen kitlesi gerçekten ufak ufak doğdu oralardan. Mesela... Evet. O eksikliğini de hissetti. Bence hissetti. Çok bariz hissettiler. Çünkü ilk defa Türkiye'de... ...yani bir taraftan istikrar diyen birileri var. Hı hı. Bir taraftan da yani... ...sana düşman. Bu alanda kapatıyor. Evet. Alan açmıyor sana. Bunu da gördüğün insanlar ve bir kurtarılmış şey... E, ...alanı kendilerine açtılar. Mesela bak Türkiye'de kadın müzisyenler var fazla fazla. Evet. Yani Cehan Barbur, Celan evet. Erten, Birsen Tezer. Yani ve bunlar şey... E, ...dik duran kadınlar evet. ve duruşları var... Evet. ...şarkıları... E ...çok best... kısa bir dönemde yarattıkları... E, ...yani iyi bir algı ve bir duruş var... ...dediğin e, gibi... ...çok hakikaten sen de bak orayı iyi söyledin... ...çok kısa bir zamanda çıktılar hmm. yani... ...mesem Mabel Matisse... Evet. ...çıktı mesela... ...iyi işler yapıyor falan... Ee, ...bir sürü alternatif gruplar... ...geçen bir grup duydum son feci bisiklet diye... ...ne olduğunu duymamıştım... Ee, ...yani geçen dedim 5-6 ay önce... Hmm. Bu niye falan demiştim. Hani böyle çok iyi şeyler çıkıyor ya. Bakma güzel işler var. Ee, o alanı bir şekilde insanlar dolduruyor. Boşluk tanımıyor. Hı hı. Belki eskiden daha şeydi ya. Eskiden ya düşünse, Ahmet Kayalı zamanlar yani. Evet. Herkes var abi. Ahmet Kayalı mesela albüm yapmış 96'da ya da 94'te. Tam da aynı hatırlamıyorum. Şarkıların bağlara diye. 4 milyon satmış albüm. Şarkların dağlarda da o şey daha değil yani bol dağ falan değil. Evet değil. Ya başka bir şeyden. Başka bahsediyor. bir şeyden bahsediyorum. Ama çok ilginç ben o dönem yani hani o bahsettiğin albüm değil ama ortaokulda benim Ahmet bir keşfettiğim bir dönemmiş. Işte hepimizin klasik hikayesi falan. Hı -hı. Bir yerden nereden duyduğumu hiç hatırlamıyorum. Sadece bir kaset aldığımı biliyorum. İşte Turuncu Gemi şarkısı falan var. Dinliyorum o nasıl hisleniyorum nasıl ama hani senin dediğin ben o da hangi dağ olduğunu falan <gülüyor> ya, değilim ama. Işte. Ama bir his yani garip bir bağlılık. Ben yıllar sonra o şarkıların hani ne neydir anlattığı <gülüyor> şeyi mi? falan öğreniyorsun. Ama çok başka bir his kurmuşsun zaten sen o adamla. Yani hani sonra anlattığın şeyleri anlattığı şeyleri de zaten Hı -hı. senin hayat duruşun olmuş vesaire o başka Hı -hı. bir yana. Ama yani müzikle o kurduğu ilişki sana gönderdiği şey bir ortaokul çocuğunun böyle hani bana bir şeyler de sezip böyle ailesinden gizli falan dinlediği bir adam yani hepimizin evet. hikayelerinde. Ya o dönem, bir de onun muhadirleri var öyle. İbrahim Tatşes'le kavga ediyor mesela. Ya da ikisi işte bir türkü üzerine işte ana akım da bunları tutuyor böyle şey yapıyor falan. Yani bakma İbrahim Tatlıses de müzik olarak güçlüdür. Sesi evet. Sese falan hani e, Türkiye'de azdır öyle adamlar yani. Hı hı. Sevmem o ayrı bir şey karakter olarak. Ama bir dönem çok maruz kaldı kendisini hatırlıyorsun boş evet. Ki çok iyi boş var. Kazancı Bedi'yle falan yaptığı sıra gecesi programları tabii, falan. iyi vardır da hala. Çok çok iyi işleri şey, var bir... o dönemde. Ha, YouTube'da falan da vardır o program var. Fena da değiller yani. Sonra biraz popülaritenin getirdiği bir şey var işte galiba. Ya işte o başka bir yere oynadı evet. ondan sonra. Ama şimdi düşünsene kimle kim? Yani Acun'la Mustafa Cicel'in kapışmasına mı bakacağız? Yani... <gülüyor> Hep böyle şeylere bakıyoruz. Evet. Yok yani şey yok. Böyle iki tane iyi müzisyen biri karşı tarafta biri bu tarafta fark etmez. Ve Bunlar bile yok artık yani. Evet. Hani böyle şey yaşamıyoruz. O yüzden herkes kendi kabuğunda kendi alternatif şeylerini dinliyor. Hı hı. Ee, ortak zevkler çok az. Çünkü bu arada albümler de satmıyor artık. Evet Eski. ya ki, kim albüm alıp dinliyor ki? Vallahi çok az. Ben bile almıyorum herhalde şey diyebilirim şu an ya. En son ne aldım falan diye soracaktım. Hiç hatırlayamadığım için girmeyeyim ya, o konuya dedim. E, bu sefer de aslında e, performanslar önemli olmaya başlıyor. İşte o mekan konusuna geri dönüyoruz aslında burada e işte, yani. E, albüm o yüzden yapıyor insanlar. Hı -hı. Albüm yapıyor ki gidip mekânca diyor bak benim albüm var. Evet. Şöyle böyle onu veriyor. O işte konserden ya da belediyeye veriyor. Evet. Belediye konserlerine gitmek istiyor işte. Evet. Ee, öyle net işler. Yani o işte 4 milyon satan nerede? Ya. Şimdi 10 bin satınca bir e, müzisyen. Vay be, iyi satmış filan. Aptal 10 milyon satmış, şey 10 bin satmış. Grup Aptal. Vaa. Wow. Ee, 10 bin, vaa wow yani aslında. Halbuki Grup Aptal, 90'larda bunu yapsaydı, bilmiyorum yani. Anladın mı? Başka bir şey olurdu. Evet. Şimdi bu işlerin hem bir handicapı var, hem de bir e, avantajı var. Ya nasıl olur, nasıl gider bilmiyorum. Ben geç Londra'ya gideceğim, bir sürü bunları hiç düşünmeyeceğim. Hadi o ya, yüzden o kafanı kadar kafanı bırak yani. Yani, evet, şey, ilişki. Evet. yani bir altı ay filan hiç bu işlerle uğraşmak başka bir şey yapmak istiyorum yani. Biriktirip başka bir akılla döndüğünde ne zaman dönersin evet. kim bilir. Yok yok 6 ay sonra buradayım ha, yani. Buradasın. Yapmak istediğim bir şey var. Mesela Türkiye'de ettik müziklerin bir e, kısa tarihçisi gruplar. Hı hı. E, Türkçeden Kürtçe'ye, Kürtçeden Türkçe'ye çevrilmiş veya yok edilmiş Türkler. Bunu söylediği şarkıların yarısı değiştirdiği şarkılar. Evet. Gizet Altın ...Berkez Akkale'nin hepsi şarkıları devşirdiler, Türkçeleştirdiler ve unutturdular. Hala bir şekilde söyleniyor falan. Bu Ermeniler için de böyle, Rumlar evet. için de böyle falan. Bunlarla ilgili bir şey çalışmak istiyorum mesela. Bunları derlemek, şey yapmak... Hı hı. E da program Düzenlemek. da tam biterken 6 ay sonra seninle yapacağımız programın da konusunu evet. şimdiden, şimdiden belirlemiş olduk. Belki bir o televizyonda... arada başka birilerine konuk olmazsan işte ikinci defa yine bana gelir konuk. İnşallah olursun. inşallah gelir tabii. O zaman daha böyle hasta olmadığım bir zaman tamam. E, denk Tamam. Evet hasta Size hasta geldim teşekkür ederiz. Program sonunda mı geldik? Evet sonuna geldik. Hadi ya. Son dakikamız Vallahi falan. geçti. geçti. Ee, evet. Bizde de şey olur yani. Programla kadar iki saat. Ya oha iki saat nasıl geçecek? Nasıl geçecek? Ya? geçecek? Bitti. Ya, değil bitiyor. <gülüyor> evet. Şimdi ben de dedim ki bir saat nasıl geçecek ya falan dedim ama süper ya, geçti, geçti yani. Ee, Şimdi, bence çok keyifliydi. Bence de iyi ki geldin teşekkürler. Vallahi. Şimdi bu bir kayıttı tabii. Hı -hı. Ee, belki sen gittiğinde yayınlamış oluruz. İşte artık kısmet. Evet. Ee, ben gittiğimde yayınlanırsa daha güzel olur. Evet Hem de daha orada hoş olur. Memleket e, hasreti falan böyle e, dinleriz. Bizi. Çok tamam. teşekkür ediyorum ben aslında. Valla çok güzel her şey. Kusuruma bakma. Olur mu? Ne tamam. Bakma. <gülüyor> Sana başarılar diliyorum teşekkür ediyorum. Açık Radyo dinleyicileri sanat hayatın sonuna geldik. İki hafta sonra görüşmek üzere iyi haftalar. Sanat hayat kültür sanat ve tasarım'a dair alternatif sohbetler. Hazırlayan ve sunan Aslı Kırbaş.